Ya ilahi ve Ya Rabbi Ben imanın gözüyle ve Kur'an'ın talimiyle ve nuriyle ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın dersiyle ve ismi hakimin göstermesiyle görüyorum ki semavatta hiçbir deveran ve hareket yoktur ki böyle intizamiyle senin mevcudiyetine işaret ve delalet etmesin ve hiçbir ecram-ı semaviye yoktur ki Sükûtiyle gürültüsüz vazife görerek direksiz durmaları ile senin rububiyetine ve vahdetine şahadeti ve işareti olmasın ve hiçbir yıldız yoktur ki mevzun hilkatiyle, muntazam vaziyetiyle ve nurani tebesümüyle ve bütün yıldızlara mümaselet ve müşabehet sikkesiyle senin haşmeti uluhiyetine ve vahdaniyetine işaret ve şahadette bulunmasın. Ve 12 seyyareden hiçbir seyyare yıldız yoktur ki, Hikmetli hareketiyle ve itaatli musahariyetiyle Ve intizamlı vazifesiyle ve ehemmiyetli peykleriyle Senin vücubu vücuduna şehadet ve saltanatı uluhiyetine işaret etmesin. Evet gökler sekeneleriyle, her biri tek başıyla şehadet ettikleri gibi Heyet-i mecmuası ile derece-i bedahette, Ey zemin ve gökleri yaratan yaratıcı, senin bu vücuduna öyle zahir şehadet ve ey zerratı, muntazam ile tedbirini gören ve idare eden ve bu seyyare yıldızları manzum peykleriyle döndüren, emrine itaat ettiren, senin vahdetine ve birliğine öyle kuvvetli şehadet ederler ki, Göğün yüzünde bulunan yıldızlar sayısınca nurani bürhanlar... ...ve parlak deliller o şehadeti tasdik ederler. Hem bu safi, temiz, güzel gökler... ...fevkalade büyük ve fevkalade süratli ecramiyle muntazam bir ordu ve elektrik lambaları ile süslenmiş bir saltanat donanması vaziyetini göstermek cihetiyle, senin rububiyetinin haşmetine ve her şeyi icat eden kudretinin azametine zahir delalet ve hadsiz semavatı ihata eden hakimiyetinin ve her bir zihayatı kucağına alan rahmetinin hadsiz genişliklerine kuvvetli işaret ve bütün mahlukat-ı semaviyenin bütün işlerine ve keyfiyetlerine taluk eden ve avucuna alan, tanzim eden ilminin her şeye ihatasına ve hikmetinin her işe şümulüne şüphesiz şehadet ederler. Ve o şehadet ve delalet o kadar zahirdir ki, güya yıldızlar, şahit olan göklerin şehadet kelimeleri ve tecessüm etmiş nurani delilleridirler hem semavat meydanında, denizinde, fezasındaki yıldızlar ise, muti neferler, muntazam sefineler, harika tayyareler, acayip lambalar gibi vaziyetiyle, senin saltanat-ı uluhiyetinin şaşasını gösteriyorlar. Ve o ordunun efradından bir yıldız olan güneşimizin seyyarelerinde ve zeminimizdeki vazifelerinin delalet ve ihtariyle, Güneşin sayr arkadaşları olan yıldızların bir kısmı ahiret alemlerine bakarlar ve vazifesiz değiller. Belki baki olan alemlerin güneşleridirler. Ey vacibül vücud, ey vahidi ehad, bu harika yıldızlar, bu acip güneşler, aylar... Senin mülkünde, senin semavatında, senin emrin ile ve kuvvetin ve kudretin ile ve senin idare ve tedbirin ile teshir ve tanzim ve tavzif edilmişlerdir. Bütün o ecram-ı ulviye, kendilerini yaratan ve döndüren ve idare eden bir tek halika tesbih ederler, tekbir ederler, lisan hal ile Subhanallah, Allahu Ekber derler. Ben dahi onların bütün tesbihatı ile seni takdis ederim.